Basınçlı hava sistemlerinin en büyük parçalarının bulunduğu yer kompresör odası olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemler farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompresör odası olarak bilinen bu odaların ideal bir çalışma ortamı oluşturmak için ses yalıtımlı tasarlanması gerekir, kompresörler için uygun ortam sıcaklığının yaratılması ve sıcaklık değişiminin minimum olması gibi etmenlerin, yanı sıra bu odaların mutlaka ses yalıtımına sahip olması da odaların yakınında çalışan kişilerin, sağlığı ve konforu açısından büyük bir öneme sağlayabilir sahiptir. Kompresör odaları bağımsız olarak tasarlanabilecekleri gibi bir alanın parçası da olabilirler. Ancak bu alana yakın olarak çalışanların yanı sıra çevredeki insanları da rahatsız etmemek için kompresörün, bulunduğu alanda ses yalıtımına özen gösterilmelidir. Kompresör odası ses yalıtımı nasıl yapılır? Kaliteli, etkili ve çalışma performansını azaltmayacak bir ses yalıtımı için kompresörlerin, ideal çalışma ortamını koruyacak malzemelerin kullanılması gerekir. Kompresör odası ses yalıtımında mutlaka ısıya dayanıklı, yanmayacak kullanılmaz özellikli malzemelerin kullanılması gerekir kompresör odası ses yalıtımı için öncelikle yalıtım yapılacak yerde keşif yapılması gerekir keşif sayesinde alanda hangi malzemelerin kullanılabileceği ve hangi seviyede yalıtıma ihtiyaç duyulduğu net bir şekilde belirlenir yalıtım yapılacak alandaki duvarların temizlenmesi uygulamanın daha kalıcı ve yüksek bir performans sunmasına yardımcı olur ihtiyaca göre tek katmanlı ya da çift katmanlı uygulamalarla ses izolasyonu sağlanır doğru sünger ve yalıtım malzemesi seçimi sonuçların kritik öneme sahiptir. Uygun malzeme belirlenip doğru şekilde ses yalıtımı yapıldıktan sonra kompresör odasının gürültüsü ortadan kaldırılır ve ideal ses seviyesinde bir çalışma ortamı elde edilmiş olur. Ses yalıtımında kullanılan sünger çeşitleri ses yalıtımında farklı sünger seçenekleri alanların ihtiyacına uygun çözümler sunar. Yumurta, labirent, bariyerli sünger seçenekleri kullanılarak ses yalıtımı yapılabilmektedir. Süngerlerin tasarımları, yapıldıkları malzemeler ve kalınlıkları ses yalıtımında farklı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar, 8 desibel ile 99 desibel aralığında ses izolasyonu sağlamayı mümkün kılan süngerlerin uygulama şekillerindeki, farklılıkta ne seviyede izolasyon elde edileceğini belirler, yumurta ve labirent sünger uygulamalarında yankıyı engellemek, amacıyla açık bir şekilde kullanılabilmektedirler, bariyerli süngerlerde ise uygulama sonrasında yüzeyin alçı ile kaplanması gerekir, ses yalıtımında çift katmanlı uygulamalarda yalıtım malzemesine ek olarak, bir kaplama yapılması sonuçların daha etkili olmasında rol oynar.